Bismillahirrahmanirrahim Konumuz Kadir Suresi ve Kadir Gecesi'nin özelliği Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim'de açıkça şey bildirilen bir mübarek gece Bazı Kandir Geceleri Kuran-ı Kerim'de açık bildirilmiyor Yalnız Mirac'ın İsra bölümü Açık bildiriliyor. Kadir Giresi ise özel bir sure ile Kur'an iken bildirilen mübarek bir gece. Allah Teala buyuruyor bizlere. Es-Sin-i Zübillah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzellahu fi leyletil kadri. İnna enzellahu Mevlamız buyuruyor, bir azametimizde onu indirdik. Buradaki huzamiri Kuran-ı Kerim'e atfediliyor. indirdik Mevla buyuruyor. Tabi burada inzal, indirme yukarıdan aşağı anlamına geliyor. kuran leh mahfuzlar gökten geldiği için burada indirme kelimesi kullanılıyor. Kone ne zaman indirildi? Fi'i leyletil kadri, kadri gecesinde böyle buyuruyor. İşte kadri gecesinin özelliğinin en önemlisi de budur. Kone kerim bu gece indirildiği için. Arapça Leyl, gece anlamına geliyor. El-Kadri, kadri, kadri ise bir şeyin azametliği, büyüktüğü, değerli kıymeti anlamına geliyor. Burada Kadri gerisinden bahsettiğinden sonra Allah-u Teala Peygamber'e burada soru yönetiyor. Ve ma edrake, ma leyletül Kadir. Edrake'deki kef zamirdir. Sana anlamına geliyor. Bu da Rabbim Peygamber'e soruyor. Habibim Muhammed'im o Kadir Gecesi sana neyi bildirdi? Yani Kadir Gecesi denince ne anladın ne bildin? Neyi bilebildin? E, peygamber de olsa her şeyi bilemez. Ancak Allah taala bilirse o zaman bilir. İşte Allah Teala peygamberimize şimdi burada açıklıyor bu önemini. Leilatul Kadri, Kadri Gecesi nedir? Hayr'un bin elfi şehrin. Hayr'un daha hayırlı. Kadri Gecesi daha hayırlı. Neden? Min elfi şehrin içinde kadir gerisi bulunmayan bin aydan daha hayırlı. Burada Rabbim hayırlı kelimesini kullandı. Demek ki kadir gerisi bin ay eşi değil, İçinde kadir bulunmayan bin aydan daha hayırlı, daha üstün. Kadir birinci özelliği o gecede Kur'an-ı Kerim'in indirilişiydi. Ayrıca daha ne oluyor Kadir Güzesi'nde? Tenezzelün velaike. Elamız buyuruyor. Tenezzeli iner. Bu ası Tenezzeli büzaridir. Ve tekelim bağımından geliyor ki şeyen şeyin babında gelir. Yani melekler bir de inemiyorlar da melekler bölük bölük, grup grup bir kısmı geliyor. Onlar gidiyorlar, başkaları geliyorlar. Neden böyle oluyor? İdikat Şamal'daki meleklerin sayısını bir Allah talep eder. O kadar muazzam melekler var. Hepsi birden diye tabi sığmadan. Demek ki melekler bu gece Kadir gecesinde dünyaya iniyorlar. Bölük bölük iniyorlar. Bir kısmı geliyor, bir kısmı gidiyor. Daha ve ruhu ruh da iniyor fiha o Kadir gecesinde böyle buyuruyor. Ruh nedir? Bu da er diye lam tarif var ki bu lam tarif burada belirlilik anlamına geliyor. O belirli ruh, o da geliyor. Ruh hakkında müfessirlerin bazı cibaitleri var. Fakat en sağlam görüş buradaki Hacı Cevbi Aleyhisselam'da gelmesi. Hacı Aleyhisselam ruhu kudüs'tür. Ruhsal baş ve kendisi. Demek ki Peygamberimizin sonra da geber hali sema gecelerinde dünyaya geliyor. Bin Rabbim Rab'den izniyle emriyle hiçbir melek Allah'ın izni emri olmadan bulunduğu yerden bir yere intikal edemez. Kumlu diyamaz. Onlar Rabb'i izin veriyor. Emirleri müminlilara dünyayı inmeleri için kadıgerisinde. Mimkûl emrin her bir dünyaya bir iş geliyor burada. Allah'ın takdir ettiği işler için dünyaya geliyorlar. Selamın ve bu dünyana selam veriyorlar bunu insanlara. Hia o gece selamdır kadıgerisi. Qat Hatta la'in fejir. Daha fecir doğuncaya kadar Tan Yeri Türkçe deniyor buna yani imsak vaktine kadar işte Kadir Suresinin kısaca özeti bu şekilde bunu tabi daha bir açalım inşallah nasip olsa inşallah birincisi Kadir Gecesinde kuran Kerim'in İnsanlığa gelişi. Kur'an nurdur. Kur'an Allah'ın kelamı Celle Hakkı bağıttan ayıran, gerçeği ortaya çıkaran, zulüm attığı yaran bir nurdur Kur'an-ı Kerim. E Kur'an-ı Kerim'den önce, gerçeği İncil teva yerlerinden vardı ama, onlar tabii zamanla tarifata yani değişikliğe oraya oraya insan eliyle bunlar değişe değiştirle aslına getirmişlerdi. Yeryüzü zulümatta karanlıkta kalmıştı. İnsanlar hidayet durumdan yoksun kalınca nefsinin şeytanın geleneklerin kul oluyor insanlar. İnsanlar öfüne geleneklerine, adetlerine, şeytanın düdüklemelerine, nefsinin isteklerine insanlara boyun eğiyorlar. Ama insan için yaratıldı. İnsan, Allah kul olacak Mevlamıza. İşte Kuran-ı Kerim'in gelişi bir manevi güneşin doğuşu oldu elhamdülillah. İnsanlara insanlığın özeti orada bildirildi. Kadir gelirsinde Kuran-ı Kerim gelmiş oldu. Burada Mevlam bize buyuruyor Kadir gelişi bin aydan hayırlıdır. Bazı rakamlar kestetten kinaya denir. Yani çokutan kinayedir işte 40 sefer söyledim, yüz sefer söyledim diye konuşulan rakamlardır bunlar. İşte ayağına şu kadar kere geldim, i̇şte altmış sene şöyle oldu, böyle oldu. Bazı rakamlar kessetten, çoktan kinaye bunlar. Yani çok söyledim anlamına gelir. Fakat burada elf, bin rakamı geliyor burada. Gerçekte en büyük rakam da bin rakamı idi eskiden. E eskiden öyle milyonlar filan kullanılmazdı. Hatta milyon yerine elf elfe merrah denirdi. Bin kere bin denirdi milyon yerine de. Burada böyle bizlere en büyük rakamı verdi. kader girisi bin aydan. Yine burada bin gün gelmedi de bin saat değil de Bin ay buraya geldi. Tabi hikmeti var, bunun bir dayanağı var. Bir gün Peygamber Ali Şamadetleri Cerval'den duyduğunu hesabına Medine'de anlattı. Olay şu: Şemunu Gazilerler bir mücahit bin ay ki bin ay 80 küsur sene ediyor. Şemun Gazi'den bir zat tam bin ay yani 80 küsur sene Allah yolunda Allah için din düşmanlarıyla cihad ediyor. Ve bu kişinin hayatı şöyle noktalanıyor. Düşmanları bunlar da kalıyorlar ondan. Öyle muazzam etmiş Bununla başaramayan düşmanları tabi işi artık başka yola yönlendiriyorlar. Yani erkekçe onun çıkamayanlar evine geliyorlar. Hanımına şöyle konuşuyorlar. Diyor ki hanımına bak diyorlar, oturun eve bak diyorlar. Yani ev delmez buna. Sanki bir tavuk kümesi diyorlar yıkık, dökük, evinde bir eşyen yok, üstün başına giyecek bir şeyin yok, giyeceğin yok diyorlar. Evin tam takılır, bir tavuk kümesi gibi oturuyorsun oturuyorsun, e sana yazı diyorlar. Yani e, yaşam hakkım var diyorlar filan. E, kadın peki istene diyor bundan diye ben de hayatta memnunum, güzel ama diyorlar, bir insan bir önderimiz olacak diyorlar. Eğer bunu kabul edersen ortaya çok muazzam miktarda altını döküyorlar ortaya. Eğer diyorlar kadına bizim önerimiz var. Bunu kabul edersen bu altınlar senin olacak diyorlar. Altında bir çekici yani bir cazi vardır altında. Altının o parlak rengi de hem asitler ki dayanıklıdır, yerde paslanmaz. Genelde erkekleri de etkilemekle birlikte kadınları çok etkileri altının rengi. Bu kadın gerçekten saliha. iyi kadın olduğu halde ama önünde yığılan altınları görünce altının parlak rengi kadını etkiliyor. Artık kadın her şey yapacak bir duruma gelebiliyor ve soruyor onlara, peki benden ne istiyorsunuz? Şöyle diyorlar, kocan eve geldiği zaman, onu diyorlar, bir bağlayacaksa diyorlar. Elini, ayağını her türlü bağla, sonra uyandır, ona de ki, hadi kendini kurtar bakalım de diyor. Eğer kendini kurtaramasa yani ipi koparamasa çözemez ipini bizi çağır biz onu işte görürüz diyorlar. Eğer bunu yaparsan işte bu altını sana vereceğiz sonra istediğin kişisini evlendireceğiz diyorlar kadına. E kadının birden dünyası değişiyor kadına. Yani daha önce ruhsal alemde olan kadının ...mânevi halinde bulunan kadın... ...mâneviyattan tamamen birinden soyutanıyor, ruhsal halden düşüyor... ...nefsiden bataklarına kadın düşüyor. Ahiretini unutuyor. Kadın dünyaya dönüyor. Dünyada daha iyi bir hayat yaşama... ...gerçede geçici olacak. Çok geçici olacak bu. Ama kadın da bunu tabi anlayamıyor şöyle güzel bir evi olduğunu tasavvur ediyor eşyaları, işte güzel bir kocası olduğunu düşünüyor. Bolcıkta düşünüyor kadın. yaparım bunu. Ya. Ve bir gece kocası yine eve geldiği zaman eşinin dolaşmaya evine geldiği zaman düşmanlara kadını ip vermişler, kadın urgandere ip sal ip vermişler ve onlar yakın bir yerde. Pusuda bekliyorlarmış. Hazır Şem'in evine geliyor tabi. Hanımını özlemiş tabi. Eşini özlemiş. Görüşüyorlar, konuşuyorlar. Yatıyor, uyuyorlar. Ama kadın uyumuyor. Kulesi uyanın, uyuyunca kadın kalkıyor. Ona verilen iple, urganla kulesini yavaşça elini ayağını her tarafa bağlıyor, sarıyor. Hazır Şem'in de çok yorgun Uykusu olduğu için uyuyakalmış kalmış, fark etemem bağlandığını. Kadın uyandırıyor kocasını. Uyuyor Şeymu bakıyor, koy ipli bağlamış, koy ipli bağlamış. Soruyor. Merhaba Rabat'eyi. Kim bağladı beni? Kadın gülüyor. Ben bağladım. Peki ne bağladı beni? İsmini duyuyorum. Ünün dünyayı aşmış, şöyle karamazsın, mücahidstin diye e, öyle kulağıma geliyor. Bir de senin gücünü, kuvvetini gözlemle görmek istediğim, onun için bağladım ipleri kopar bakayım. Hadir Şam'ın gülümsüyor. Bu beni bağlayamaz diye. Şurada bir gerçeğe değiştire bir nokta koyalım. Hadir Şam'ın gibi bir kişiye. Bin ay, seksen küsur sene, sırf Allah için, Allah'ın dini için cihaden kişi tabi boş kalmaz. Büyük velayet makamına ermiş, büyük kâhına sahip olmuş. Hanımı işte kopar da göreyim deyince, Hazret-i Şahin'i benim iple beni bağlayamaz diyor. Rabbim bana bir güç kuvvet vermiş diyor. Ama bir köpe göreyim bakayım kadın gülümsüyor. Hazır Şam'ın şöyle bir yapıyor. Yani kendini Allah'a veriyor celali. Tam murakabe tamamlayınca ki Allah Rabbül Alemin diyor. Mülk onundur. Kendini Allah özelliğine bulunca tam içinden gönlünden bir Allah diyor celali. Allah dediği anda o kocaman kalın organ ipi paramparşı Pam ipliği gibi dağılıyor gidiyor. Tabi kadın bunu görünce kadına hoşuna gitmiyor. O böyle olmaz istememiştim. Ama tabi belli etmiyor kadın. Gülümseyerek veya onu tebrik edip şu derken iş kapanıyor. E tabi düşman pusu da. Haber bekliyorlar. haber gelmeyince bağladım diye. Hazreti şuan gittikten sonra eve geliyorlar. Görer kadına ne oldu? Bağlamadın mı? Kadın ipi gösteriyor. Bak, durum bu şekilde. Bunun üzerine kadına bir zincir getiriyorlar. Zincir. Kalın zincir getiriyorlar. Bununla bağlı. Herhalde bunu paramart ediyorlar. Bir insan. Derken ya hastalığa bir akşe evine gelince kadın aynı şekilde kadını kullanarak onu uyutuyor. Ve ateşe uyurken onu zincirle bağlıyor. Ve uyandırıyor. Hazır Şeyman bakıyor, kadın zincire bağlanmış. Yine soruyor kim bağladı beni? Kadın yine gülüşüyor ben bağladım. Niye yine beni bağladın? Gece sefer ipi kopadığını gözlerimle gördüm. Çok heylen kaldım buna da. İşine bir umde merak kaldı işimde acaba zinciri de koparabilir misin diye. Bunun için bağladım. Bu görmek için gözlerimde. E, zincir de bana diye fark, fark etmez ne için diyor. Onu da parçalarım istersem diyor. E, bir arada bir parçaları göreyim bakayım diyor. Aşamı iyi bir yapıyor. Yani Kendini tam Mevla'mıza veriyor. Rabbim veriyor kendisini. Öyle bir hal alıyor ki o hale girince bir Allah diyor dediği anda yine zincir paramparça oluyor dökülüyor yerlere. düşman tabi yine sabah geliyorlar durumu görünce artık ümit kesiyor düşman bağlanamayacağından hanım değil ki hanımına düşmanları ona sor bakayım onun bir sırrı vardır acaba onu niye bağlayabilir eğer onu ağzından bu sürü alıp da onu bağlarsan sana altın sayısını çoğaltı yazıyorlar kadına. E tabi kadın ruhsaline düşmüş artık kadın. E, kadının hale kalmamış. Zamanla kadın artık ihtilasa, hırsa e, dünya malına tamağına, tamamen kadın tapının hale gelmiş. Her şey artık kadın karı artık kadının tabi kalbi kararmış yine Asişem bir Şenbek'e gelince kadın soruyor o defa işte tabi kadınını kullanıyor, gülüyor, onu eğlendiriyor derken soruyor seni iple bağladın param paramparça etti. ki zinciri aslan da kaparamaz, kaplan kaparamaz ama sana parçaladın peki hiçbir şeyi seni bağlayamaz mı? E diyor evet var ama o bir sırdır sırrımı veremem diyor Allah ile arada benim bir sırdır eğer o sırrımı verirsem o zaman başlayan bir bela benim diyor onu veremem diyor ama kadın tabi kadını kullanıyor artık çok samimi tabi görünüyor en sonunda ağzından sırrını alıyor sır şuymuş Şöyle diyor kocası Hazreti beni ancak benim bedenimde olan bir şey benim bağlarsa bunu koparamam. O da benim kuvvetleri benim diyor. Ne gibi mesela? Örnek diyor. Mesela saçım kılları, sakalım kılları diyor. E bunu birisi beni bunlara bağlarsa onu koparamam diyor. O da benden çünkü diyor. Tabi bu sıra alınca uyutma çalışıyor kocasını. Uyuyunca elini alıyor makası saçından sakalından kılları kesiyor bunlara birbirini ekliyor atış buna ayaklarından ellerine birkaç yedem bir bağlıyor ve uyandırıyor şemunu kalkıyor uyanıp bakıyor bağlanıp fark ediyor e, kim bağladı beni yine ben bağladım Neye? E, zinciri kopardın da kılı koparamayacak mısın sanki buna inanamadım ben diyor Görmek istemiyorum gözümle diyor. Bunu koparamam diyor. Bir zora bakayım diyor. Gerçekten kendisini zorluyor. Koparamıyor. Kadın dedi ki artık bunu sen çöz, al bunları. Ben bunu koparamayacağım bunlara ben diyor. Yok kadın çözmem diyor. Bu defa kadın ciddileşiyor kadın. Halı şeyimi bakıyor ki hanımının ihanet olduğunu fark ediyor o anda. Anlıyor. Tabi işten geçmiş oluyor. Bu defa Hazreti Şem'in ciddiyetle kendini kurtarma uğraşıyor. Kıbranıyor. Zorluyor kendisini. O saçının, sakalının kılları derisini kesiyor. Etini kesiyor. Ta kemiğine dayanıyor. Her taraf kanın içtesinde. Yatakları üstü başı kan oluyor. Her tarafı oluyor. Hazreti yoruluyor, terliyor, koparamıyor. Ama kadın karşısan öyle Küsahçe şey, gülümüşüyor. Ve koparmayınca kadın hemen çıkıyor gece yarısından sonra düşmanlar haber veriyor durumu. düşmana geliyorlar. Bakıyorlar Hazır kıvranıyor kıvramıyor Ay. kanlar içerisinde, acı ızrap içerisinde ama koparamıyor kollarını Tabi alıp götürüyorlar Hazır Şem'in. Onların tatlı bir mabetleri almış. Şehrin merkezinde büyük bir mabet almış, Orada bunlar putları var mı? şamını bitiriyorlar, Şem'i otasına bir direğe bağlıyorlar. Halk ilan ediliyor ki Şem'i yakalandı. Elimizi esir. Şu anda mabette. Tutuklu. Halkı davet ediyorlar. Geliniz şamını işkenciyle öldüreceğiz diye. ...bütün halk... ...çoluğu, çocuğu, yaşlı da kadını... ...hep gidiyorlar... ...birazı ki Şem'in hanımı da gidiyor... ...koyasının içkeni öldürülüşünü seyretmiyor oraya... ...o da gidiyor oraya... ...tabii kendi... ...tapınaklarına göre... ...inaçlarına göre... Işte ...raks ediyorlar, dönüyorlar... ...şunu bunu yapıyorlar... ...yani putlarına, ilahlarına güya... ...yarama çalışıyor akıllarınca... ...biri eline bir ucuz sirvi bıçak alıyor... Şiyam'ın iki gözünü çıkarıyor. Dönüyorlar, rahatsız bir şey yapıyorlar. Kulaklarını falan kesiyor derken hadis Şiyam'ın direkt bağlı. Tabii kıllarda bedene yine bağlı. Bütün bedene kalmalar için i̇şte hasil kalmış kendisi de. O bunları aldırmıyor da sırrını verdiği için bu bela başına geldiği için Allah-u Teala'ya teybih ediyor. Yarabu, be, Teala ya Rabbi te affetme allah Teala tevbe ediyor. allah Teala'ya Tabi Rabbim tevbesini kabul ediyor ve ona soruyor Rabbim ilham tarik yoluyla. İlham derler. Evliyanın gönlüne gelir. Öyle bir kuru doğuş, doğuş değil de, açıkça ne şekilde bir konuşma şeklinde gönlüne geliyor. Onu allah Teala soruyor. Kulum, hissenin hissenin benden şu anda. Şimdi ya Rabbi önce şu kılarımla kopmasını, bedenimin kurtulmasını, sonra gözlerimin kulağımı tekrar bana verilmesini, bana daha çok kuvvet ver ya Rabbi. Rabbim verdim diyor. Bir anda yerden ot mantar biteği gibi hemen gözleri uluş veriyor. Allah güç Onu yaratan, göz yaratan ana rahmetler Rabbim, o hücreleri hükmeden Rabbim, bir anda gözlerini yaratıyor, kulağın yerine geliyor. İplik, kılları bedenden dağılıyorlar. Tabi bir anda şaşıyor onlar ne oluyor derken? birden birdenbire, hayal gibi geliyor onlara. Hazır Çevre'ye bir bakıyor, tam karşısında hanımını görüyor. Hanımı da gülümse, şu anda. Hemen bağlı olduğu direkt ki, muhabbet o derece tamamen bağlıymış, ortada. Direğe yerine kopardı gibi muhabbet hemen çöküyor, hanım da dahil olmak üzere çok ölüyorlar. Hadis ondan sonra artık ibadet çekiliyor kapana bir yere Allah kulak ediyor. Peygamberimiz Aliye sahabelerine anlatınca sahabeler şöyle bir hal oluştu heller ki yarısıyla Allah bizim ömrümüz az dediler. Yani 80 yıl küsür yıl cihat etmiş. Onunla ibadet çekilmiş. Bizim ömrümüz az dediler ki ömrümüzü zaten çoğu çocukla geçiyor. Gece uykulay geçiyor, iş güçte geçiyor, tuvalete geçiyor, yemete geçiyor. Allah kullar edecek zamanımız çok ama sığınlık, kısıtlı dediler. Biz dediler bu az bir ömürle, kısıtlı bir hal ile ondan yetişemeyiz ayet aleminde. Üzülü sahabeler, işte Allah-u Teala böyle buyurdu, leylet kadri Kadri, Gecesi, yani bir kimse Kadir Gecesini ihya ederse, Tabii kadir Gecesi daha hayırlı ama kimler için herkesin on geçirilir değil tabi bu. Yani kim ki Kadir Gecesi ihya ederse, ihya yaşatırsa, canlandırırsa, yani ibadete geçirirse Hayrun Kadir Gecesi bir tek gece, bir gece. Ne kadar bu gecenin sınırı? Akşam grubu şems deniyor. Yani akşam, güneş batıp da akşam ezanı olduğu anda şeran dinimizde gece başlar. Ne zamana kadar? tulu fecir. Kim öyle biliyor? Hatta matel-i'l tulu fecir tanı yeri ağırması. Yani imsak vaktine kadar. Demek ki akşam ezanı ile imsa vakti arasına kadif deniyor. Bir kimse bu kadar kısa bir zamanı öyle bin ay filan diye bakınız. Yıllarca değil. Bir kimse bir Müslüman kişi bu kadar kısa bir zamanı akşam ezanı ile imsa vakti arasını bir kimse ibadetiyle, itaatiyle güzel bir işiyle değerlendirirse Allah katına kabul bir şey yaparsa o şemun Gazi'nin bin aylık cihadından daha da hayırlı. Bu elhamdülillah Rabbimizin bu ümmeti Muhammed'e verdiği bir farklılık, özellik Elhamdülillah bu. Peygamber'in hermetine tabanlar. Ve kadir geresinde yeryüzüne melekler iniyorlar. Melekler niye geliyor buraya? Minkülü emri. Allah'ın tavir ettiği işler için her bir başı geliyorlar ve Melekler dünyaya gelince insanların yanına geliyorlar, evlere giriyorlar, camilere geliyorlar. İnsanlara selam veriyorlar melekler. Selamün hiye mevla buyuruyor. Melekler selam veriyorlar. Peki insanlar melekleri görebilir mi? Tabii genelde göremez. Ancak çok farklı kişiler, artık terk dünya edenler, nefisten, bedenden geçip ruhsal hale dönüşenler. Yani bedenin zayıflamış, maneti yücelmiş kişiler. Ancak onlar işte biraz hayal sizi bilirler. Onlar, yalnız meleklerin sesini insanların bir kısmı duyabilir. Çünkü görmek daha zor, duymak daha kolay. Bir kimse Allah yoluna Celle Celaluhu biraz manevi alınan kişi biraz hikavet ederse, bir insan kendine manevete verse, günah kişi tamamen kendinizi koruyabilse, kişiyi Kuran okuyarak, çok namaz kılarak, Allah'a zikrederek, Allah yoluna dine çalışarak, kişiyi mücahit olarak biraz çalışırsa, bu kişinin önce Duygu bir yönde açılır, keşif açılır. Önce duymaya başlar kişi. İşte meleklerin konuşmasını, sırranla falan duymaya başlayabilir. Ama görmek daha zordur. Yalnız meleklerle böyle girmiyorlar. Bir alışırım okuyacağım inşallah hem Buhari Müslim'de bu riyaleş maddeleri la tedhulü'l meleketi beyten. Pi kerbün Vela suretün. Bir evde, ev içinde abdurum ah, köpek varsa, yazıyor ki günümüzde bazı kişiler evlerinde kepe bakıyorlar. Demek ki bir evde köpek varsa, o eve melekleri girmiyorlar. Hangi melekler girmiyorlar? Rahmet melekleri o eve girmeyi giremiyorlar. Yani bunun için Evlere kesinlikle köpekleri sokmama gerekiyor. Vela suretin bir de resim. resim. Yani büyük, büyüten resimler gerek masada, gerekse duvarda asılı bu resimde kişinin kendi resmi olsun, ana babasının resmi hatıra olsun, bir evliya resmi olsun, haşa peygamber resmi olsun. Kim resmi olursa olsun, eğer bir evde resim varsa, o ev ve melekler girmiyorlar. Yani kadir girisi bile olsa, ki öyle oturanlar o anda, ibadette bulunsaları bile, eğer bir evde, gerek masada, gerek duvarda büyütülen resim varsa, işte filan resmi, şunun bunun resmi, ayrı. Kim olsa olsun, ev resim varsa, o ev melekler, giremiyorlar. hadis Şerif hem Bukhari hem Müslim'de hadis-i Şerif yani. En sal-ı Şerif. Tabi bunun gibi bir evde günah işleniyorsa öyle giremezler. Meleklerin selamı şudur yani selamü aleyküm demeleri Allah'ın selameti üzerinize olsun diye bir dua anlamına geliyor. Her türlü şerden, dünya ahirette, her türlü fiteden, düşmandan, her türlü korkulardan emin olunuz, güvence olunuz diye bir bu. Bir de Ceb-i da tabi dünyaya geliyor. Cevbi Aleyhisselam da dünyayı geziyor. Onlar için çok dünya kışık. Onlar için. Yani dünyayı dolaşıvermek mesela bir ışık hızı bile ışık hızı bile bir saniyede yedi buçuk defa dünya dolaşabiliyor. Bakınız. Bir saniyede Işık hızı yedi buçuk defa dünya dolaşabiliyor. Işık nedir? Maddedir. Melekler ise maddeden ruhsaldır. Yani melekler bir saniyede dünyaya kaç kilometre dolaşabilirler? O kadar da dolaşırlar. Bu arada Cebrail Aleyhisselam da dolaşıyor. Allah'ın dileği daha seçkin kulları ile ilgilenir Cebrail Aleyhisselam. Allah'ın seçkin kullarıyla. Kim daha ihlaslı, daha samimi? aramdan daha çok sakınan, Allah'a bağlanan cenecalü, İslam'a çalışan, Allah'a çok zikreden kimler varsa, Cevban Aleyhisselam bunlara selam verir, hatta bazanın arkasının sıvazlar, Cevban Aleyhisselam. Ar Cevbanın Ar arkasını sıvazlar. Melekler bir madde olmadığı için ve bir cisim gibi gelmez kişilere. Yalnız Cebel Aleyhisselam kimin sırtını sıvazarsa onun şöyle işareti vardır ki bu tebrik kezden aldım burasını. Melik Şiarre cild bir kimsenin birdenbire derisinde bir ürperi olsa derisinde tüyler dikilse bir titreşim olsa derisinde birden bire kişinden. Mesela kişi bu kadın derisindeki kişi okuyor, tebisi var ediyor ya namaz kılıyor. Ya ayrı bir şey yapıyor kişi. Ne olsun olsun fark etme bir şey yapıyor kişi. Bu kişi böyle ibadetten meşgûrken birden bir derisim titrişim olsa derisinde, derisinde tüyler diken diken olsa, ve kalbı... kalbi kalbinde rıkkat, kalbinde bir incelme duygusal, merhamet, şefkat kalbine bir hal gelse ve at aynahı ve iki bir yaş birden birdenbire. Bir musaffahatı Cebrail Bu nedenle buyuruyor? Cebrail aleyhisselamın onun sıvazaması onunla musaffahasına ilgilenir. Tabi kim ki bu lütfa layıksa onlara bu hal başlarına gelir. O kişi elhamdülillah Allah'ın seviliği kul olur kendisi de. ve Kadir gecesi selamül selamettir. Yani Kadir gecesinde öyle büyük deprem olmaz, şu olmaz, bu olmaz, olmaz, olmaz, böyle. Ancak hep hayırlar olur. Bu gece yeryüzünde kırı yağda öyle bir şer olmaz. Ruhlar da serbesttir. Kabir azabı da durur. Ne kadar ölen ruhlara varsa onlar da hepsi birbiriyle görüşürler. Hayatta olan yakınları varsa onlar ziyarete gelirler. Tabii onlara gelince de bir şey beklerler tabii. Mesela kişinin annesi ölmüşse evine gelir, babası gelir işte, evladı gelir, kardeşi gelir, eve gelirler. Onlar da bir şey beklerler. Bir şey beklerler. Ne bekler tabii onlar? Ondan tabi bakıp hiç beklemezler. Bir dua işler Bir de kaderi gecesinin hangi gece olduğu kesin belli mi? Kaderi gecesi Ramazan'ın 26. günü 27. bağlayan gece olarak kutlama çalışılır. Tabi canlandırılır. Ama acaba gerçekten kalorisi hangi şey belli mi? Allah-u Teala Mevlam Rabbim gizlemiştir. Mesela Esma-i içerisinde i̇sm Azam gizlidir. Rabbimizin 100 ismi vardır. 99'u bilinir. Had-i Şevre sağa Biri gizlidir. O ismi ağsan. Ki ismi azınla kişiyi ne doğrarsa eks kabul olur ama gizidir Yine cuma günü bir icabet saati vardır. Cuma günü duaların kabulü bir saat vardır cuma gününde. Bu da gizidir. Rabbin veli kulların çoğu gizidir. Bir de Kadir gecesi hangi gece olduğu kesin olarak bildirilmemiştir. Bu da gizidir. Yalnız tabi bazı işaretler gerekse bu mübarek Kadir suresinden, gerekse hadis yerine bakarak kadir keresine yaklaşma oluyor tabi. Şimdi mübarek surede bu Kadir suresinde 30 kelime var. Hiye kelimesi, yani son ayetteki Selamül hiye. Hiye kelimesi hiye zamirdir. O demektir. Yani o kadı gelmiş anlamına geliyor burada. Hiye. Buradaki hiye zamir, yani o gece anlamındaki zamir 27. kelime burada. Ondan sonra üç kelime var. Hatta metla'il feci geliyor. Burada hiye o kadı gelmiş demek müfessillere göre, bazı sene göre tabi 27. sırada olması mübarek de Ramazan yemini olmasını güçlendiriyor. Ayrıca yine bu süreye göre Leyletül Kadir yani Kadir gelesinde 9 harf var. Tabi Türkçe değil. Arapçasında yani Kur'an dilindeki Leyletül Kadir kelimesinde. Lam, Ye, Lam, Te, Elif, Lam, Kafdal, Rı. Dokuz harf ediyor. Ayrıca yine bu sürede üç defa bu tekrarlanıyor burada. En başta fiil kadri. Sonra mal kadri. Ondan sonra eletrik kadri. Bu sürede leyle Kadir yani Kadir gelir gecesi anlıyor kelime. Bu sürede üç defa tekrarlanıyor. leyle Kadir dokuz harf. Üç kere dokuz gene yedi gene 27 Demek ki tabi Kor'an-ı Kerim her açıdan bir mucizedir Kor'an-ı Kerim. koran her harfin hikmeti vardır, sırları vardır. Hiçbir şey boş değildir. Şimdi bunlara bakarak gerekse hiye kelimesi zamiri hem üç defa Leyliyeti kadrin gelmesi hep bunlar işaret olarak yirmi diye davet ediyorlar. Hadışlara bakalım inşallah. Önce Hadışları Buhari'den buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Teharu diye kadri filvitri min aşşir evahir min Ramazane. <tiharru> arayınız arayınız araştırınız diye <tiharru> kadri filvitri min aşşir evahir. <tiharru le -tile kadri> Ramazanın sonundaki tek gece arayınız. Ramazanın sonundaki tek gece arayınız. Yani 20-25-25 gibi böyle. Yine bir hadiştirim inşallah. Bu hadişin hem Buhari hem Müslim'den. Bunu Hazreti Ömer'in olduğu Hazreti Abdullah bize bunu bildiriyor. Peygamberimizin sahabelerinde birçok kişiler sahabelerden çok kişiler rüyalarında karı gecesini son yedide gördüler. Fisse bil evahiri. Son yedi. Ramazan ayında üçte yedi var. Bir Ramazanın yedinci günü, on yedinci günü, yirmi yedinci günü. Yirmi yedir, bu son gidişi geliyor. Peygamber tabi rüya anlatılınca Peygamber şey yapıyordu, görüyorum ki rüyalarınız hep son yediye geldi. Ve Peygamberin sonra şöyle yapıyordu Aleyhisselam adetleri, Femenkâne mütaharriha. Kim kıygesi aramak isterse yani o geceyi illa bulacağım diye uğraşırsa fel yeter harraha fisebil evakhir Ramazanın son yedisinde arasında bulacaktır. Yani. Tabii sambağın son yedisi 27. 3 yedra Ramazan'da. Evet tek yedi. 17 27. Bu hadis bize gösteriyor ki e Allah alem tabi Kadir gecesi Ramazan'ın son gecesi yani 26'ya 27'ye bağlayan gece. Ki bu gece nasıl oldu inşallah kuvvet ihtimaldir. Peki Kadir gecesinde acaba ne yapsak? Ne yapabilsek acaba? Hangisi daha hayırlı, daha sahip? Bir insan gerek dünya açısından gerek manevi açıdan bilinçli olursa yaptığı şeyin en iyisini yapmak ister kişi. Mesela bir tüccar. E, Ticarete meşgulü kişi ne yapar? Hangi daha kazançlı onu yapmak ister. Bir tarımla uğraşan kişide hangi malı ekerse daha satabilir, daha çok karı geri getirir, onu yapmak ister. Yani gerçekten akıllı insan, bilinçli insan öyle boşu boşuna koşmaz. Gerek maddi olsun, gerek manevi olsun. Demek her şeyin tabi bilinçli olunca daha geliri kazançlı olanı, karlı olanı insan yapmak ister. Hazreti Ayşe validemizden bir hadis-i şerif şerliliyor. Bu da Tirmizi buharş rivayet ediyor. Kalet kultu yarasıyla Allah. Şimdi akşam buruyor. Ben dedim ki diyor yarasıyla Allah. Ey Allah'ın resulü. Er eyte in alimtü Ey leyletin, leyletin, kadri ma ekulü fiha. Dedim ki Peygamberimiz Resulullah'a diyor. Ya Resulallah ben kadir gerisi olduğunu bilebilsem o gece. Bilebilsem. Tabi işaretleri var. Çok halleri var bunların. Mesela kadir gerisinde hava normal olur. afatır olmaz. gök kapları açılır zemzem suyu çoğalır. Melekli inişleri halleri falan tabi çok aramatera bunların. Herkes tabi göremez tabi. Ama araya isteyen kişi bir şey seçebilir. Yani bir değişiklik olay ruhsal olabilir? Az aşağı adamız ki Peygamberimizin sevgili zevcesi tabi. Peygamberimizin süretli yanında olan bir Allah'ın sevgili sıddık Hatun'un kadını tabi. Peygamber soruyor. Ya Allah, ben karı olduğunu bilsem, olacağım, bilsem ne yapayım? Ne diyeyim amca? Kale aleyhisselam. Peygamber şöyle cevap verdi. Kuli Ayşe şunu söyle. Allahümme inneke afuvvün tuhibbül afve fe'ufu anni. Peygamberimiz sevgili eşi Az Ayşe Validemize bunu tavsiye etti. Ya Ayşe? Kuli şunu söylüyor. Allahümme inneke afuvvün tuhibbil afve faafu anni anlamış şu Allahümme ey Allah'ım inneke afuvvün sen muhakkak ki affedilirsin. Sen gerçekten affedicisin. Düyüp bil affe affetme seversin sen kullarını Ya Rabbi. O halde ben de affedeceğim Ya Rabbi. Peygamber İslam adetleri bakınız yani çok düşündürücü. Yani üzerinde duracak bir konu bu konu muhteremler. Ayşe Sıddık'a validemiz Çocuk dönecek yaşta peygamberimiz evlendi kendisi. Peygamberimizin özel gözetimine yetişler açına yetişti. Belki de hayatında hiç günah işlemeyen bir hanım. Annemiz. Hazır Bekir'in kızı zaten kendisi. Çok küçük yaşta peygamberimiz evlendi. Peygamber özel eğitimi yetişti. Çoğu zaman Cebrail selam onun odasına gelirdi. Hatta bir gün Cebrail selam dedi ki peygamberimize yarış yoluyla Ayşe benden selam söyledi dedi. Cebrail selam. Böyle bir cennet meken kadın, iffetli bir kadın, salih bir kadın, her aşıdan her aşıdan kadın yani günah işleyen imkanı bile yok. İşleyemez. Böyle. Bir peygam evinde, eğitiminde. Böyle. onun evde Kuran-ı Kerim nazil oluyor. Ömür-i bir kadın ona peygamber şu tavsiye etti. Allah'ım sen affedersin. Affetmeyi seversin, yine affede beni de bağışla. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Ayşe'ye Sıddık'a validemiz Allah affetmesi gerekiyor bakınız. Affedilmek gerekirse bizim de yapmamız gerekiyor. Tabii öncelikle bizim de ilk yapacağımız çok çok bu geceleri de tövbe etmek muhtemelen. Tövbe, affedilmek, affedilmek. Suçlu aramak. Mevla huzuruna inşallah suçsuz temiz ufura Yani kendimizi a tabii tabi kıyasameyimadı yani kıyassta yemeyiz böyle milyarlar katıyanlar katı katkı bizim ün dur öyle bir hanım ona bir Rüss Aley Kore peygamsaseri ya bunu söyle yapıyor anne. Allah sen affedicisin affetmeyi seversin kullarını beni afferi başa. Biz de inşallah Teala belamıza çok yalvaralım. Önce af olunmaya çalışalım. Günahlardan arınmaya çalışalım sevgili kardeşler. arınmaya çalışalım. Günahlı artık taşımayalım. Hatta dünyada bile günahlar bize ne yapıyor? Bizlerin sıkı günahı dünyada bile. Genelde çağımızda bir hastalıktır bu. Gönül darlığı, can sıkıntısı ve sonunda bunalıma götüren bir hal. Nedir bunun kökeni? Günahlar işte böyle. Nasıl ki kulaklarımız kötü sözle hoşlanmaz, gözlerimiz çirkin, kötü şeyler görmek istemez, koku duy duyumuzda kötü kokudan tiskinir. E Gözümde bir çöp kalsın, toz kalsın gözümüze. Göz bunu kabullenmez. Yaşarır, maşarır. Göz bunu atmak ister. Gönül var insanların gönül. Kalbi işi. Gönül, mali kalp. İşte insanların gönülleri de günahları kabullenemiyor. Oktanır. Kabullenemiyor. Ve Vallahi yemin ediyorum kabullenmiyor. Yani gözümüze bir toz kalsın göz bunu kabullenemiyor. Gönül de günahları kabullenemiyor. O güne işleyince gönlü sıkılıyor, Gönülde bir katılık paslanma oluyor, bir zalam oluyor gönülde. İşte bu da sıkıntı. E Nerede geliyor insanın sıkıntı? Tabii kol sıkılmıyor, kol bun diye geniş, baş geniş yerde, ayak sıkılmıyor. Neresi sıkılıyor? Sıkıntının neresi köken neresi? Nereden memban neresi? Gönül hattaya deriz de. İşte işte bir sıkıntı var E kalbim sıkılıyor kalbim sıkılıyor diyor böyle. nedir bu sıkılan şey ki şu anda kalp uzmanına gitsin baksın hayır kalbim sıkılmıyor der kalbim normal göğüsün çalışıyor etrafına göz kafesleri var çalışıyor der ama kişi ne diyor E kalbim sıkılıyor gönlümde sıkıntı var darlık var diyor böyle diyor. nedir bu gönüllerimiz dünyada da bir alırak kabullenemiyor. Allah korusun bir kişi günahkarları ağrıte giderse işimiz zor mu zor mu zor O kabirde yatamadık kişi günahlarıyla. O günahları kabirde yılan olacağı insanlara saldıracaklar. Mahşerde zor işimiz. Hele sırat bir kişiye miyiz günahı içermeyiz günahı içermeyiz. Bunun için inşaat hale önce yapacağımız görevimizdedir. Çok tövbe etme ama yalnız dil yapılan tevbe de o kadar makbul geçerli değil böyle şey. Mesela biz insan olarak bir kişiye karşı bir haksız yapmışsak, ona karşı suç durumda isek, tabanda bir bazen özü dileriz. Ama özü dilerim dersek tabi ki bunu umursamaz. Gidip de ona üstüne göre böyle yalvarıcısına. İnsan olarak işte arkadaşlar, arkadaşa, anneciğe, babacığa olur özür derim. Afed ben dersek başka muhtemelen. Bir insandan bile bir özür dilerken insan yapısı değişmesi gerekiyor. Insandan samimi olması gerekiyor. Aslında tövbe Allah'tan geleceği özür dileme anlamına geliyor. Ve tabii tövbenin şartları var. Bu da nedir? Öncelikle günahatı artık kopmak. İçkiyi tevbe ediyoruz, içkiyi bırakmak. E kişi işte namazsız. İşte beş namazı kılmıyor. Tevbe ya Rabbi tevbe. Niye tevbe ediyorsun? E kılmıyorsun işte. Yani sen zaten pislikteysen kendin böyle. Temizlenemezsin sen şanlı. Namazsız ise Ya Rabbi tevbe edeyim Rabbi. Namaza başlayacağım. Namazı kılacağım ya Rabbi. Açıkçı desen kızlarımızla ve hanımlarımızla örteneceğim ya Rabbi. Sen ki bir Allah Celaluhu. Sen ki Rabbül Aleminsin. Sensin yeri göğü yaratan ya Rabbi. Ya Rabbi. Bu şu galaksiler baktı. Milyala yıldızlar böyle. Her biri yerinde, yörüngesinde. Şu evrende kesin bir disiplin var. Bir denge, düzen kanunu var. Çekim kanunu var böyle. Olaşamazlar buna kendilerinden böyle. Haşboz bu alem. İşte Allah Rabbi Alemi Mevlamız. Sen ki Allah'sın Câli. Sen ki İlahımızsın, Rabbimizsin. Ya Rabbi sen emrediyorsun. Ya Rabbi içkiye bıraktım Ya Rabbi. kumarı bıraktım Ya Rabbi. Namazı kılacağım Ya Rabbi. ördeyim Ya Rabbi diye. Öncelikle tabii günahtan kopmak sebebiyle kardeşlerim, kopmak. Evet, kopamam ben, kopacağız, koparalım bu O tenisçiye bindiğimiz zaman, o beyaz kefini giydiğimiz zaman, o tabuta binip de insan amuzuna aldığımız zaman, hele kabre konduğumuz zaman, benden koparalım bu Ama ne ol Allah aşkına. O aleme günah kadar gitmeyelim Hüseyin. Gitmeyelim Hüseyin. Günahlar dünyada sıkıyor. Gönlümüzü sıkıyor. Bak. Gönlüler dar. Bunalıma gir insanlar. hayır insanlar dar geri hayatı insanlar. Yürü alemde günahlar keşfarda görünecek günahlarda. Önce inşallah bakınız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri en sevdiği eşiği Ayşe Sıddık'ı annemize bir de tavsiyeti ya Ayşe söyle, fuafu bak. Ama Allah beni affet başla böyle. Önce inşallah çok tebbedeleye kardeşlerim. Estaufurullah al azim, Estaufurullah al azim ve ütbü Allah'ım günahımı günah istiyorum. Artık sana dönüyorum. Yani ve ütbü Allah artık sana dönüyorum yar. Emrindeyim artık Ya Rabbi. Anlamına geliyor. Başka ne sevgili kardeşlerim? Yine hadisleri ı okuyayım inşallah. Hadisler hem Buhari hem müslimde. Hürriye Peygamber Aleyhisselam adetleri men kâme yeteri kadri. İmane vahdi sahibem. Bir kimse kadir gelisini iman ile, ihlas ile kaym olursa ibadete geçirirse, o kişinin geçmiş günahları, tabi günahı sever, küçük günahları bağışlanıyor. Bu geceyi men kame, kaim. kaim, yani gafetsiz, suyu yukarı geçirmeden bir şey yapmak adı gecesinde. Kişi yaparsa, bu ne oluyor elhamdülillah? gün afvalımız oluyor. Tek kurtuluşumuz mahşerde mizanda tartıda eğer sağımız inşallah günahımızdan fazla gelirse o Mahşerde vezin var, tartı var. Ki Allah Teala buyuruyor 21:8'de Esma-ül Rahim vel vezni ihmkulir hak Velvezni veziye tartı. Tabi nasıl bir terazi olacak? Bilemiyorum. Tırağıdır. Mali bir terazı ki ama yeri göğ tartan. Hassas olacak, büyük olacak ama. Velvezni yevme izlenile hak. O gün vezin hak ve Mahşer gününde tartı hak. Herkesin günahı sabit atılacak. Sonuç ne olacak? Femen sekulet mevazinuhu. Kimin de mizanları, tartları sevap orada ağır gelirse, fazla gelirse. Her birimiz mahşerde o mizanın başına çağırılacağız. Çağırılacağız. Yaptığımız ameller ta elimiz çağından sultan nefesimize kadar dünyada ne yapmışsa. Yapmışsak, sevaplar sağ kefesine konacak, günahlar sol konacak. O Mesela namazan başlayacak. İlk daha işte namazını kıldı sevabı konacak. Öyle kılmadı, o zaman günah bölümüne. Kılınan bir vakit namazın sevabı ne kadar ne kadar büyükse, kılmamanın günahı da o kadar büyük olacak. O olacak. Kimin mahşerde, mizanda sevabı çok gelirse fe ulaike humur müflühûn ancak felah bulanlar bunlardır. Yani cehennemden kurtulup cehennete girenler artık ebediyen sonsuz, sığırsız o alemde mutlu olanlar ancak bunlar muhtemelenler. E, dünya tabi geçici Şimdi Çehrimize bakalım. Herkes kendi çevresine baksın. Herkes tabii yaşına göre yaşta kişiye çevresine baksın kişi kimler vardı? Yok onlar şu anda. Hiç dünyada olmayanlar yeni yeni doğumlar oluyor. Yani bak hiç yokken dünyada işte kızı olmuş, Ben oğlu olmuş işte şu olmuş derken işte bebeği çocuktan derken yeni yeni insanlar insanla şekiller dünyaya geliyor bir kısmı gidiyorlar böylece. Bu sürekli devam ediyor. Allah koydu bu. Allah bu konu kan kanı koymuyor. Muhtemelen. Öyle gidiyor. <türüyor> Femen yamel hayren yere. Bakın ada. Vela buyuruyor. Femen yamel miskale zerretin hayren yere. Bir kimse zerre miskali hayır yaparsa Zerre ve zerre madde'nin en küçüğü yani bir toz parçası gibi, hatta atom gibi. Bir insan zerre miske miske ağır demektir. Bir kimse zerre ağırlığı bir hayır yaparsa, bir selam verdi, Allah'a dekraliyi elhamd okudu, işte namaz kıldı, parası olarak da olsun olsun iyilik olarak bir kimse zerrek hayır yaparsa o mezene koruyacak. Yine bir insanı Allah korusundan zerrek hayr yaparsa o mezene koruyacak arkadaşlarım. Yine bir istirahat yolu daha var bizeleştiğin. Bülüye Peygamber Aleyhisselam meharime tekün abiden nasi. Haramdan, günahdan, sakın insanların en abidi olsun. Abid ibadetimi şu anki anlamına geliyor. Demek ki e, günaha da günahı diye terk etmek. Bakınız. günaha da günahı diye terk etmek ama. Mesela bir kelima şey içki içiyor. E, hastalanıyor. işte mide kanser olmuş. Akciğere kanser olmuş. Efendim e, Tıbbe ne diyor, deniyor kişiye? İçki ağzına koyarsan işte çabuk ölürsün diyor kişiye. Bu kişi ne yapıyor? Sırf sağlık yönünden ölümden korkarak içki terk ediyor. Tabi içki içme için da girmiyor kişi. Ama bir kimse bu haramdır. Günahtır. Bunu Allah saklamıştır diye terk ederse o zaman bu sevaba dönüş sahibi demiş. Yani. Bir hanım bir kız mesela. Açık eden bir kimse. Beni yaradan Rabbim. Benim Allah'ım cezalim. O emri yapar. Örtün diye. diye. Başta örtersen. Bakınız. Haramdan kaçarak o kadar muazzam sahibi olayım. Bunun gibi inşallah sevgili kardeşlerim haramları tek edelim. Böyle. Haramları Öbür aleman taşımayalım. Onların sırada geçemeyin. Bir anamızı onları yük vardı inşaat hala. Genetik günahç demeyin. Yani, efendim işte zaman böyle, çağ böyle, çevre böyle. Ya zaman ne eksik kardeşlerim ya. Dünyanın dönüşü mü zaman? Aynı dönüşü dünyanın dönüşü. Dönüşü ne muhtemelen de muhtemelenler. Çağırdı böyle. Zaman geçiyor işte. Aileler yıllar oluyor. Çabını diyorsun bari. E çevre. Nedir ki çevre mutlaka? Nedir ki çevre ya? Hep insan, acı insanlar ya. Hep bize geçici varlıklı, hayali varlık insanlar ya. Kişi öldü mü? Ne oluyor mezarda? Bedene çürüyor kişi böyle. Bana taksim ediliyor, dağılıyor, bedene çürüyor. Kişi hayal oluyor kişi böyle. Bunu inşallah da memnuniyim kardeşlerim. Allah-u Teala Mevlamız, güzel Mevlamız hepimiz affetsin, bağışlasın. Bütün din kardeşlerimiz inşallah sizin kardeşlerim. İnşallah Peygamberimizin buyurduğu o duayı hep okuyayım bir kere inşallah. Ben şimdi anne yerine anla okuyacağım. anni yani fafu anni beni affe anlamına geliyor. fafu anla bizi affe anlamına geliyor. Allahümme inneke Afuvün, tuhubbül afve fa'fu annah. Allahümme inneke afuvün, tuhubbül afve fa'fu annah. Allahümme inneke afuvün, tuhubbül afve fa'fu annah. Şöyle biz afvesini ihtişasıyla Allah bizi bağışlasın üstünde tutsun. Kalmizin o katılığı gitsin inşallah. Böylem kalbimizden nur inşallah sevgili kardeşlerim. İnşallah gönlümüz uyansın. Allah yarerim. Güzel Mevla'yı severim kardeşlerim. Rabbim istamin hayırlı sen bu mübarek geceyi İllat, Fatiha.